kıssayı İdris Aleyhisselam. Hazreti Şit'ten sonra peygamberlik İdris Aleyhisselam'a geldi. Ve ona dahi 30 suhuf nazil oldu. İttida kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Ondan evvel Adem oğulları hayvan derisi giyerdi. İdris Aleyhisselam'a Göklerin esrarı açılmıştı. Nihayet Cenab-ı Hak onu diriyken göğe kaldırdı.